Bilgece Hikayeler Seslendiren İpek Hatice seri. Deniz Yıldızı Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark eder ve ''Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun?'' diye sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi yaşamaları için yanıtını verince adama şaşkınlıkla ''İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkan yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek gider.'' Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi bak, bunun için çok şey değişti karşılığını verir. Timur ve Karınca Meşhur Türk hükümdarı Timurlenke.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 Karınca kendinden büyük bir buğday tanesini almış, bir yıkıntının üzerinden aşırmak için uğraşıyor fakat taşıdığı şey kendisinden büyük olduğu için sonuna kadar götüremiyordu. Düşürüyordu. Dane yuvarlanarak duvarın dibine düşüyor, karınca tekrar inip rızkını alıp götürmeye uğraşıyordu ve sonunda maksadına erişti. Daha sonra bende bir ümit peydahı oldu. Kendi kendime, ''Ben bu karınca kadar mı olamayacağım?'' dedim ve maksadımı erişinceye kadar hiçbir zorluktan yılmadım. Sütçü Kız Adaletiyle ün salmış olan 2. Halife Hazreti Ömer, toplumsal ve siyasal hayatta adaletin sağlanması için birçok önlem almış, kararlar yayınlamıştı. Bu kararlardan biri de süt üreticileriyle ilgiliydi. Halife Ömer, süt üreticilerinin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine'de dolaşırken yorulur ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslanır. İstemeden de olsa evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duyar. Anne, Ay kızım kalk da sütlere biraz su katıver. Kız, halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını bilmiyor musun anne? Anne, evet biliyorum. Kız, öyleyse halifenin yasakladığı bu işi nasıl yapabilirim? Anne, kalk da su koy şu sütlere. Gecenin bu vaktinde Ömer seni beni nereden görecek? Kız, Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği yerde de yapmam. Halife Ömer bu konuşmaları dinledikten sonra evine döner. İyi bir terbiye ve yüksek ahlak sahibi bu fakir kızı oğla asma ister ve onunla evlendirir. İşte Allah inancının ve bu inançtan kaynaklanan ahlakın insanın davranışlarına olumlu tesiri. İşin özü, başkası görmüyorsa da Allah görüyor yaklaşımıdır. Rivayet edilir ki İslam tarihinin 5. Reşit Halifesi sayılan Ömer İbn Abdülaziz'in anne tarafı bu evliliktendir. Diken Eken Adamın Hikayesi Sert huylu bir adam yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp çoğalınca yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Yoksulların ayaklarını kanatıyor, giysilerini yırtıyordu. Yoldan geçenler, bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesin demeye başladılar. Ama adam bunları aldırmıyordu. Bir gün Allah'ın bir ermişi ona, kesinlikle bu dikenleri sök dedi. Adam yanıt verdi. Elbet bir gün sökerim. Adam dikenleri sökme işini yarın, Yarın diyerek erteledikçe dikenler büyüyüp çoğalıyordu. Ermiş adama, ''Ey verdiği sözünde durmayan adam, sök şu dikenleri artık.'' dedi. Adam, ''Bugün işim çok, bugün olmazsa yarın, bir gün kesinlikle sökeceğim.'' dedi. Allah'ın ermişi bunun üzerine şu sözleri söyledi. ''Sen hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun ama şunu bil ki her geçen gün... O dikenler büyüyüp güçleniyor. Dikenleri sökecek olan sense gücünü kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe çoğalıp gençleşiyor. Sense yaşlanıyorsun. Mesnevi Mevlana Namazda Konuşan Hintliler Dört Hintli Müslüman bir mescitte namaza durmuştu. Bu sırada mescidin müezzini yanlarına geldi. Hintlilerden biri namazda olduğunu unutup müezzine sordu. Müezzin, acaba ezanı okudun mu? Yoksa namaza daha vakit var mı? Arkadaşın namazda olduğu halde kendisini tutamayarak kızdı. Sus yahu, namazda konuşulur mu? Namazın bozuldu. Üçüncü Hintli ikincisine karıştı. Ona ne karışıyorsun? Asıl sen kendine bak. Sen de konuştun. Senin de namazın bozuldu. Bu sırada dördüncüsü söze karıştı. Hepinizin namazı bozuldu. Hamd olsun ben sizin gibi yanlış davranıp konuşmadım ve namazımı bozmadım. Böylece gevezelikleri yüzünden dördünümde namazı bozulmuş oldu. Alınacak ders. Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Kim birinin ayıbını görürse o ayıbı kendisi de bulur. Sen de o ayıp yoksa da yine emin olma. Çünkü o ayıbı bir gün sen de yapabilirsin. O ayıp seni de bulur. Mesnevi Mevlana Ana gibi yer. Vaktiyle bir vezir, padişah katında hatırının kırılmayacağına inanarak kendisinden şöyle bir ricada bulundu. Sultanım, benim iki tane karım, her birinden de üçer çocuğum var. Karılarımın hangisinin analık duygularının daha kuvvetli olduğunu merak ediyorum. Malımı da buna göre vasiyet edeceğim. Şunları bu konuda bir sınamanız mümkün mü? Padişah veziri sevdiği için gönlünü yapmak istedi. Hanımlarından birini çağırdı ve dedi ki, Ey hatun, benim vezirim olan senin kocan gözdelerinden birini baştan çıkarmış. Bunun cezası aslında ölümdür. Ama sen kocanı affedersen idamdan vazgeçip onu sevgilisiyle beraber ülke dışına sürgün edeceğim. Kadının gözlerinde intikam alevi parladı. İstemem, bana yar olmayan başkasına da yar olmasın. Asın, ipini de bana çektirin. Padişah daha sonra vezirin öbür karısını çağırdı. Ona da aynı şeyi söyledi. Vezir'in ikinci karısı tam tersine bir tavır takındı. ''Aman sultanım, ben kocasız kalmaya razıyım ama çocuklarım babasız kalmasın. İdam edeceğinize sürgün edin de çocukların babalarıyla bir gün kavuşma ümidini kaybetmesinler.'' Hz. Süleyman ve kanadı kırık kuş Hz. Süleyman güçlü bir devlete ve orduya sahipti. Adaletle hükmeden bir peygamber ve devlet başkanıydı. Sadece insanlara değil... Hayvanlara da hükmederdi. Bir gün bir kuş kanadını bir dervişin kırdığından şikayetle Hazreti Süleyman'a gelir. Şikayetçi kuş derdini ona anlatır. Hazreti Süleyman da o kuşun şikayetçi olduğu dervişi buldurur ve huzuruna getirtip sorar. ''Bak, bu kuş senden şikayetçi. Niye kırdın kuşcağızın kanadını?'' Derviş kendini savunur. ''Sultanım, Allah bu mahlukatı Adem oğlu'nun hizmetine vermiştir.'' Ben bu kuşu avlamak istedim. Yine de ona kaçması için fırsat verdim fakat o bekledi. Adeta gel, beni tut, ne istiyorsan yap dedi. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacakken kaçmaya başladı. O esnada da kanadını incittim. Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa döner. Bak bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana size yaklaşmamış. Neticede sen uçup kaçabilirdin. Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun. Kuş itiraz eder. Efendim, bu kişi bir avcı olsaydı o zaman hemen kaçardım. Ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Bundan bana zarar gelmez diye düşündüm. Derviş olanın ne işi olur böyle işlerle? Hazreti Süleyman bu savunmayı beğenir ve kuşu haklı bulur. Kısasın yerine gelmesi için dervişin kolunun kırılması gerekir der. Kuş, dervişe acır. Efendim, öyle yapmayın. Ne yapayım? Efendim, bunun kolunu kırarsanız kolu iyileştikten sonra aynı şeyi yine yapabilir. Peki ne yapalım? Siz bunun üzerindeki derviş kıyafetini çıkarın. Derviş libasından sıyrın, sıyrın ki diğer kuşlar benim gibi aldanmasın. İliği düşünmek yapmak gibi sevaktır. Geçmiş peygamberlerden biri zamanında ortaya çıkan şiddetli bir kıtlık insanları kasıp kavuruyordu. O kadar ki bir lokuma ekmek bulmak, bir kese altın bulmaktan daha sevindirici oluyordu. İnsanların çektiği açlık merhamet sahibi kimselerin yüreklerini paralıyordu. Böyle bir ortamda yoksul bir derviş çölde yaptığı bir yolculuk sırasında dağ gibi bir kum yığınına rastladı. Kum yığınının önünde durup içinden, ''Ey Rabbim, ne olurdu şu yığın kumdan oluşacağına undan oluşsaydı da ben onu büyük bir zevk ve cömertlikle, Aç insanlara dağıtsaydım diye geçirdi. Bunu o kadar samimi olarak düşünmüştü ki zamanın peygamberine Allah Teala şöyle vahyetti. Falan dervişe haber ver ki onun halisane niyeti, gördüğü kum yığını, ona ait bir un yığını imiş de onu benim rızam için açlara dağıtmış gibi kendisine sevap yazmama vesile olmuştur. Endonezya halkı İslam'a nasıl girdi? Gönlü İslam'ın güzellikleriyle yoğrulmuş, kumaş ticaretiyle uğraşan Müslüman bir tacir, günün birinde kumaşlarını bir gemiye yükleyerek Endonezya'ya gider ve oraya yerleşerek ticaretine devam eder. Onun dışında da bölgeye yerleşmiş bazı Müslüman tacirler vardır. Getirdiği kaliteli kumaşlar tam da halkın aradığı, istediği özelliklere sahiptir. Kendisi ise kanaat sahibi bir mümin olduğundan, Varsın kazancı maz olsun, lakin temiz ve helal olsun düşüncesindedir. Bu sebeple Gabni Fahiş denilen bir malı değerinin çok üstünde satmaya hiç meyletmez. Kısa zamanda zengin olma hayal ve hırsına kapılmaz. İşe geç geldiği bir gün tezgahtarın sattığı mallardan çok yüksek bir kar elde ettiğini görür ve bunun üzerine tezgahtar ile aralarında şöyle bir konuşma geçer. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Kaça sattın? On akçeye. Nasıl olur? Beş akçelik kumaşı on akçeye nasıl satarsın? Adamcağızın bize hakkı geçmiş. Görsen tanır mısın onu? Evet tanırım. O halde hemen git ve o müşteriyi buraya getir. Onunla vakit kaybetmeden helalleşmem lazım. Tezgahtar gider, müşteriyi bulup getirir. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez kendisinden helallik ister ve tezgahtar tarafından alınan fazla parayı da müşteriye uzatır. Müşteri ise daha evvel hiç karşılaşmadığı bu güzel muamele karşısında hayret içinde kalır. Kendi kendine hakkını helal et cümlesinin manasını kavramaya çalışır. Bu hadise kısa sürede dilden dile dolaşır. Çok geçmeden de kralın kulağına kadar ulaşır. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırır ve sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma oldu. Bunu izah eder misiniz diye sorar. Tüccarsa kemal edeple ben bir Müslümanım. İslam'da mülk Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız kazanç, faiz, istismar, gabni fahiş, ve toplumun zararına olan bütün satışlar yasaktır. Bu alışverişte ise müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karışmıştı. Ben sadece bir yanlışı düzelttim diyerek cevap verir. Bunun üzerine kral, İslam nedir, Müslüman olmak neyi gerektirir gibi soruları peş peşe sıralamaya başlar. da soruları birer birer güzel bir topla cevaplandırır. Öyle bir dinin varlığını bu vesileyle ilk defa duyan kral, fazla vakit geçirmeden İslam ile şereflenir. Daha sonra kısa bir müddet içinde halk da Müslüman olur. İşte dünya devletleri içinde en yoğun Müslüman nüfusuna sahip olan bugünkü Endonezya'nın İslam'ı kabul etmesinde etkili olan faktör, belki de sadece bu beş akçelik kumaş ticaretinde sergilenen İslam ahlakıdır. Allah'ım! ''Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.'' hadis Şerif Asla Yalan Söyleme Eski zamanlarda insanlar ilim öğrenmek için çok çalışırlar, her türlü güçlüklere katlanırlardı. Küçük yaşlarında köylerinden, ailelerinden ilim öğrenmek için ayrılırlar, yıllarca onlardan uzaklarda zor şartlar altında yaşarlardı. Seyit Abdülkadir'in de küçük yaşta içine öğrenme arzusu düşmüş, bunun çarelerini aramaya başlamıştı. Sonunda dayanamadı, annesine gelerek, ''Anneciğim, ilim öğrenmek için Bağdat'a gitmek istiyorum.'' dedi. Annesi ise, ''Senden ayrılmaya gönlüm razı olmuyor. Ancak seni de Allah yolundan alıkoymak istemem.'' Annesi Abdülkadir için yol hazırlıkları yaptı. En sonunda da oğluna lazım olur diyerek, Kırk altını kaybetmemesi için bir kese içinde yeleğinin koltuk altına dikti. Sonra oğlunun gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Sana son olarak nasihatim şudur ki, eğer beni ve Allah'ı memnun etmek istiyorsan asla yalan söyleme. Doğruluktan ayrılma. Allah her zaman ve her yerde doğruların yardımcısıdır. Seyit Abdülkadir annesine söz verdi ve ağlayarak elini öptü. Bağdat'a giden bir kervana katılarak yola çıktı. Hemedan yakınlarında dar bir geçide girdiklerinde kervanda bir bağırışma koptu. Eşkıyalar kervana saldırmışlardı. Bir anda bütün sandıklar yere yıkıldı, eşyalar yağma edilmeye başlandı. Haydutlar kervandakilerin neyi var neyi yoksa hepsini alıyorlardı. Eşkıyalardan biri de Abdülkadir'in yanına geldi. Onun fakir haline bakarak şaka olsun diye ''Söyle bakalım senin neyin var fakir çocuk?'' Abdülkadir ''Yalnız kırk altınım var.'' diye cevap verdi. Aydut önce şaşırdı sonra gülmeye başladı. Yanamadı ve tekrar sordu. ''Doğru mu söylüyorsun?'' Abdülkadir ''Evet doğru söylüyorum. Kırk var.'' Eşkıya meraklandı. Abdülkadir'i elinden tutup reislerine götürdü. Durumu reislerine anlattı. Aydutların başı... ''Senin kırk altının varmış, doğru mu bu?'' ''Abdülkadir, evet doğru.'' ''Reis, söyle bakalım, onu nereye sakladın?'' ''Abdülkadir, hırkamın içinde, koltuğun altında saklı.'' Bunun üzerine haydutlar hırkasının içinde, koltuğunun altında saklı bulunan kırk altını bularak reislerine verdiler. Herkes çoğu şaşırmıştı. Reis hayretle sordu, ''Peki evladım, sen niçin üzerinde altın olduğunu söyledin?'' ''Eğer bize söylemeseydin, onları bulamazdık.'' Abdulkadir, ''Ben annemden ayrılırken asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Arkadaşınız, senin bir şeyin var mı?'' diye sorunca altınlarım olduğunu söyledim. Kırk altın için verdiğim sözden döneceğimi mi zannediyorsunuz? Bu sözleri duyan haydutların reisi çok şaşırdı ve derin bir düşünceye daldı. Sonra etrafındakilere dönerek, Yazıklar olsun bizlere. Bu çocuk kadar olamadı. Bu çocuk annesine verdiği sözünden dönmemek için her şeyini veriyor. Bizlerse Allah'a söz verdiğimiz halde, hiçbir zaman verdiğimiz sözlerde durmadık. Onun yapma dediklerini yaptık, yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda halimiz nice olacak. Sonra şöyle devam etti. Sizler şahit olun. Şu anda bu çocuk, benim kötü yoldan dönmeme sebep oldu. Şimdiye kadar yaptığım bütün günahlarım için pişman olup tövbe ediyorum. Bundan sonra hep iyi bir insan olup Rabbimin sevmediği işleri yapmayacağım. Reislerine çok bağlı olan haydutlar hep bir ağızdan ''Reisimiz, biz senden ayrılamayız. Sen hangi yolda yürürsen biz de o yolda yürürüz'' diyerek hepsi birden pişman olup tövbe ettiler.'' Kervandaki insanlardan ne aldılarsa hepsini geri verdiler ve bir daha haydutluk yapmayacaklarına söz verdiler. Seyit Abdülkadir ise yoluna devam ederek Bağdat'a ulaştı. Orada ilim tahsiliyle meşgul oldu. Kısa bir zaman sonra çok ünlü bir alim oldu. Binlerce insanın kötülüklerden vazgeçip iyi bir insan olmalarına vesile oldu. Sorumluluk. Vaktiyle her türlü maddi imkana sahip olmasına rağmen can sıkıntısından, hayatın yaşanmaya değmez olduğundan yakınan bir prens vardı. Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına kapanır sürekli düşünürdü. Oğlunun bu halini hükümdar babası çok üzülüyordu. Bir gün hükümdar, ülkesinin en bilgi kişisini sarayına çağırtıp ona oğlunun durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını istedi. Bunun için Bilge'ye bir hafta mühlet verdi. Bir hafta içinde bir formül bulamazsa, bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı. Yaşlı Bilge, 3-5 gün düşünüp taşındı. Aklına hiçbir çözüm gelmedi. Bu nedenle canını olsun kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi. Düzgün, dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken, bir köyün yakınında koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaşta bir çobanla, bir süre ahbaplak etti. Bundan cesaret alan küçük çoban yaşlı dostuna ''Amca şu hayvanlarımı biraz göz kulak oluver de ben de şu görünen köyden azı kalıp geleyim. Bugün azı kalmayı unutmuşum.'' dedi. İlge de zevkle kabul etti. İlge kafası karıştığı olaylarla meşgul bir halde hayvanlara göz kulak olurken bir keçi yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu kurtarmadıkça kendi kendine kurtulması da mümkün değildi. Bilge küçük çobana verdiği sözü doğru dürüst tutabilmek için kuzuyu kendisi kurtarmaya karar verdi. Bu amaçla uçurumun dibine indi. Önce kuzuyu sırtına bağladı, sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı. Ama Bilge yılmadı. Uğraştı, didindi, zorlandı ama sonunda kuzuyu yukarı çıkarmayı başardı. Küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de kuzuyu uçurumdan çıkarmak bir süre kafasını öyle meşgul etti ki kendini bu işe o kadar verdi ki başından geçmekte olan olayı, canını kurtarabilmek için ülkeyi terk etmekte oluşunu unuttu. Fakat bu durum onun kafasında bir şimşek çakmasına sebep oldu. Şöyle düşündü. Bir kimse ciddi olarak bir işle meşgul olur bir girişimde bulunup onu başarıyla sonuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa, o kimse için can sıkıntısı, eften püften olayları kafasına takmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu gerçek herkes, dolayısıyla hükümdarın oğlu için de geçerlidir. Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve hükümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu. Hükümdarım, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını, hayata bağlanmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin. Zamanını kaplayıcı bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının yaşamaktan şikayet etmenin ana sebebi başı boşluktur. Oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa kendini o ölçüde can sıkıntısından kurtaracak yaşama, mücadele ve azmi o derece artacaktır. Doğruluğun makbul olanı. Aralarında Allah yolunda ilerlemeye karar veren iki kardeşten biri bu amacına ancak kırlık bir yerde bir daha başında ulaşabileceğini düşündü ve bunun için bir dağ başına çekilip çobanlık yapmaya başladı. Diğeri zorluklarına rağmen insanların kalabalık olarak yaşadığı bir yerde bu niyetini gerçekleştirmenin daha doğru ve sevaplı olacağını düşündü. Ve şehre yerleşip ayakkabı tamircisi oldu. Sonra aradan yıllar geçti. İki kardeş de sözlerini tuttular. İşlerinde dürüstlükten, ibadetlerinde, ihlastan ayrılmayarak, haramla haramlardan dikkatle kaçınarak Allah yolunda küçümsenmeyecek mesafe aldılar. Artık herkes biliyor ve inanıyordu ki bu iki kardeş Allah'ın veli kulları arasındadır. Durum bu aşamadayken bir gün çoban olan kardeş şehirdekini ziyaret etmek istedi. Bez bir torbaya birkaç litre süt koyup şehrin yolunu tuttu. Kardeşinin dükkanını bulup içeri girdi ve selam verdikten sonra elindeki süt dolu torbayı bir çengele attı. İki kardeş hasretle kucaklaştıktan sonra derinden derine sohbete daldılar. Bu sırada dükkana bir kadın geldi. Ayakkabısının sallanan topuğuna çivi çaktırmak istiyordu. Kadın ayakkabısını çıkartırken, giyerken ona bakmakta olan çoban kardeşin kalbi bozuldu. O ana kadar bir keramet işareti olarak torbada duran süt şıp şıp diye akmaya başladı. Kadın işi, kadının işi bitip ayrıldıktan sonra ayakkabıcı olan tam fırsattır diye çoban olana önemli bir gerçeği açıkladı. ''Ey kardeşim, gerek din gerek dünya bakımından insanlardan uzak yaşamak kolaydır.'' Böyle insanlardan soyutlanmış bir yaşayışta günaha girme tehlikesi yoktur. Allah yolunda daha rahat ilerlenir. Fakat önemli olan insanlarla sıkı ilişkiler sürdürürken dürüst kalabilmek, ortamın elverişli olmasına rağmen günaha düşmemektir. Allah katında dürüstlüğün makbul olanı budur. Doğru yoldan ayrılmamak Aylaklıktan, başıboşluktan usanan, onun çıkar yolu olmadığını anlayıp doğru yola gelmeye karar veren miras yedi bir adam, ülkesinin kralını çıkıp doğruluktan ayrılmadan, dürüstçe yaşamak için kendisine bir yol göstermesini istedi. Kral adama ağzına kadar dolu bir fıçı zeytinyağı verdi. Bunu tek bir damla bile dökmeden şehrin bir ucundan öbür ucuna götürmesini, bir damla dahi döktüğü takdirde hemen orada boynunun vurulacağını söyledi. Yanına da kontrol için yalın kılıç iki gözcü verdi. Adam fıçı kralın buyruğuna uygun şekilde bütün gücünü dikkat ve zekasına kullanarak bir damla bile dökmeden şehrin bir başından öbürüne götürdü. Sonra geri dönüp kralın huzuruna yeniden çıktı. Verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Kral adama sordu. Şehirde ne gördün? Nelere şahit oldun? O gün şehirde pazar kuruldu her yanın iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalık olduğu bir gündü. Buna rağmen adam şu cevabı verdi. ''Efendimiz, ucunda can kaygısı da bulunduğundan, fıçıdaki yağı dökmemek için öylesine bir dikkat içindeydim ki, bir an bile gözümü fıçıdan ayırıp çevreye bakamadım. Bu nedenle ne kimseyi gördüm, ne de bir olaya şahit oldum.'' Kral bu dersen sonra gönül rahatlığıyla tavsiyesini yaptı. ''İşte.'' Yaptığın her işte, sana verilen her vazifede böyle dikkatli olur. Kendini işine verirsen, Allah'ın her an seni kontrol ettiğini de aklından çıkarmazsan, hiç kimse seni doğru yoldan ayıramaz. Üç, evlat. Üç kadın çeşme başında toplanmış konuşuyorlardı. Az ötede ihtiyarın biri oturmuş kadınların çocuklarını met etmelerini dinliyordu. Kadınlardan biri, benim oğlum öyle marifetlidir ki, ''Hiç kimse bu konuda onunla boy ölçüşemez. Tam bir cambazdır o. İp üzerinde bir yürüse de görseniz.'' Diğer kadın heyecanla atılarak ''Benim oğlumun sesini bilseniz.'' dedi. ''Tıpkı bir bülbül gibi şakır. Yeryüzünde hiç kimsenin böyle bir sesi yoktur. Allah vergisi bu.'' Üçüncü kadın susup duruyordu. Diğerleri sordular. ''Sen çocuğunu niye övmüyorsun? Nesi var ki? Çocuğumun çok üstün bir tarafı yok ki. Ne diye durup dururken öveyim onu?'' Kadınlar kovalarını doldurup yola koyuldular. İhtiyar adam da peşleri sıra yürümeye başladı. Kadınlar ağır kovaları taşımakta güçlük çektikleri için ara sıra duruyor ve dinleniyorlardı. Sırtları ağır içindeydi. Bu sırada çocukları onları karşılamaya çıktı. Birinci çocuk hemen elleri üzerinde havaya kalkmış, çeşitli marifetler gösteriyordu. Kadınlar gözleri hayretten büyümüş, haykırdılar. ''Aman ne kabiliyetli çocuk!'' İkinci çocuk altın gibi bir sesle öyle güzel şarkılar söyledi ki kadınlar gözleri yaşlarla dolu hayranlıkla dinlediler onu. Üçüncü çocuk koşarak geldi. Annesinin elinden kovaya aldı ve eve kadar taşıdı. Kadınlar ihtiyara dönüp bizim çocuklarımız hakkında ne diyorsun dediler. İhtiyar şaşkınlıkla çocuklarınız mı dedi. Onları bilmem yalnız biri vardı. Annesinin elinden kovayı alıp eve taşıdı. Onu çok ama... Çok beğendim. Hayal ve Gerçek Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ekideyken büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi hocası. Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon yazdı. Hayalini en ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta... Hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini bile çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye 200 dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi. Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev tam olarak kalbinin sesiydi. İki gün sonra ödevi geri aldı. Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir sıfır... Ve dersten sonra beni gör uyarısı vardı. Sıfır aldım diye merakla sordu hocasına çocuk. Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal dedi hocası. Paran yok, gezginci bir aileden geliyorsun, kaynağınız yok, at çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi alman lazım, damızlık hayvanlar da alman gerekiyor. Bunu başarman imkansız. Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan o zaman notun yeniden gözden geçir. Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. Babasına danıştı. Oğlum dedi babası. Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça önemli bir seçim. Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü hocasına. Ve dedi ki siz verdiğiniz notu değiştirmeyin. Ben de hayallerimi. Kader İskoçya'da yoksul mu yoksul Fleming adında bir çiftçi yaşardı. Bir gün tarlada çalışırken bir çığlık duydu. Sesin geldiği yere koştuğunda bataklığa beline kadar batmış bir çocuğun kurtulmak için çırpındığını gördü. Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkararak ölümden kurtardı. Ertesi gün Fleming'in evinin önüne gelen gösterişli arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı kendini. ''Oğlumu kurtardınız. Size bunun karşılığını vermek istiyorum.'' dedi. Yoksul yoğunurlu Fleming, ''Kabul edemem.'' diyerek ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıdan çiftçinin küçük oğlu göründü. ''Bu senin oğlun mu?'' diye sordu aristokrat. ''Evet.'' dedi çiftçi gururla. Aristokrat devam etti. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver, iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer karakteri babasına benziyorsa ileride gurur duyacağın bir kişi olur. Bu konuşmalar sonunda Fleming'in oğlu aristokratın desteğinde eğitim gördü. Aradan yıllar yıllar geçti. Çiftçi Fleming'in oğlu Londra'daki St. Mary's Hospital Tıp Fakültesinden mezun oldu ve tüm dünyaya adını penisilini bulan Sir Alexander Fleming olarak duyurdu. Bir süre sonra aristokratın oğlu zatürreye yakalandı. Onu penisilin kurtardı. Aristokratın adı Lord Randolph Churchill'di. Oğlunun adı ise Sir Winston Churchill. Kurtaran doktor, çiftçinin oğlu Sir Alexander Fleming oldu. Kavanozdaki taşlar Zamanın iyi ve üreskin olarak kullanımı konusunda zaman zaman kurslar düzenleniyor. İşte bu kurslardan birinde zaman kullanma uzmanı öğretmen, çoğu hızlı mesleklerde çalışan öğrencilerine ''Haydi küçük bir deney yapalım'' demiş. Masanın üzerine kocaman bir kavanoz koymuş. Sonra bir torbadan irice kaya parçaları çıkarmış. Dikkatle üst üste koyarak kavanozun içine yerleştirmiş. Kavanozda taş parçası için yer kalmayınca sormuş. Kavanoz doldu mu? Sınıftaki herkes, evet doldu yanıtını vermiş. Demek doldu ha, demiş hoca. Hemen eğilip bir kova küçük çakıl taşı çıkartmış. Kavanozun tepesine dökmüş. Kavanozu eline alıp sallamış. Küçük parçalar büyük taşların sağına soluna yerleşmişler. Yeniden sormuş öğrencilerine, kavanoz doldu mu? İşin sanıldığı kadar basit olmadığını sezmiş olan öğrenciler, hayır, tam da dolmuş sayılmaz dediler. Aferin demiş zaman kullanım hocası. Masanın altından bu kez de bir kova dolusu kum çıkartmış. Kumu kaya parçaları ve küçük taşların arasındaki bölgeler tümüyle doluncaya kadar dökmüş. Ve sormuş yeniden, kavanoz doldu mu? Hayır, dolmadı diye bağırmış öğrenciler. Yine aferin demiş hoca. Bir sürahi su çıkarıp kavanozun içine dökmeye başlamış. Sormuş sonra, bu gördüklerinizden nasıl bir ders çıkardınız? Atılgan bir öğrenci hemen fırlamış, şu dersi çıkarttık. Günlük iş programınız ne kadar dolu olursa olsun her zaman yeni işler için zaman bulabilirsiniz. O da doğru demiş zaman kullanma hocası. Çıkartılması gereken asıl ders ise şu. Eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız, daha sonra asla koyamazsınız. Ve ardından herkesin kendi kendine sorması gereken şu soruyu sormuş. Hayatınızdaki büyük taş parçaları hangileri? Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük parçaları dışarıda mı bırakıyorsunuz? Taş yemek yasaktır. Bu alışılmadık uyarı karşısında avcı meraka kapılmış. Levhanın asılı olduğu ağacın önündeki ayak izlerini takip etmeye başlamış ve izlediği yol onu bir mağaraya götürmüş. Mağaranın ağzında bir derviş oturmaktaymış ve avcı yeterince yaklaştığında konuşmaya başlamış. Zihnine takılan soruyu biliyorum. Şimdiye kadar taşları yemeğe yasaklayan bir uyarı levhası hiç görmedim. Çünkü insanların taş yemeye zaten ihtiyaçları yok. İnsanları zaten yapmaya eğilimleri olmayan bir konuda uyarmak niye ki? İnsanlar arasında taş yeme adeti yoktur. Onlara yapmayacakları şeyi yapma demenin ne anlamı var? Ancak şuna dikkat et. İnsanlar arasında adet haline gelmiş öyle davranışlar, öyle alışkanlıklar vardır ki bunlar insan için tıpkı taş yemek gibidir. Eğer zararı bakımından düşünürsen taş yemekten çok daha büyük tahribat yapan işlerdir bunlar. Bunlar taş yemek kadar budalaca, insanın öz niteliklerini yabancı tutum ve davranışlardır. Eğer insanlar acınacak halde insanlar arasında zulüm, haksızlık, merhametsizlik, yozlaşma ve ihanet hüküm sürüyorsa, bunun sebebi insanların sanki taş yermişçesine yedikleri bunca nesneden, taş yemeğe mümasil tavırlardan doğmaktadır. Senin levhayı gördüğün yerde bir pınar olmuş olsaydı ve ben oraya su zehirlidir yazmış olsaydım sen bunu manalı bir söz sayacak, yerinde bir uyarı kabul edecektin. Büyük bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin. Çünkü yasaklanan şey senin aklına uygun gelecekti. Gerçekte suyun zehirli olduğunu yazan insanın emrine uymuş olacaktın. Kendi aklına uyduğunu sanarak benim keyfime uygun davranmış olacaktın. Ama orada taş yemeği yasaklayan bir levha gördün ve acaba bunun hikmeti nedir diye kendine bir yol açtın. Ben de sana insanların gerçekte yaptıkları birçok işte taş yemeye benzer davranışlar gösterdiğini ve aslında bakılırsa taş yediklerini söyledim. Eğer söylediklerimi anladıysan aramızda hakikatin bir parçası tecelli etti. İşte Allah'ın insanlar için gönderdiği emir ve nehiler böyledir. İnsan ancak bu emir ve nehilerle hakikatin nasıl tecelli edilebileceğini öğrenebilir. Eğer Allah'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerle ilk karşılaşan insan bunu tabi karşılarsa, aklını uygun bulursa bu emir ve nehilerden hiçbir şey öğrenemez. Fakat bazı ipleri takip edip bu emir ve nehilerin nelere tekabül ettiğini öğrenebilirse hakikate varabilir. İnsanın taş yemeye ihtiyacı yok diyorsun. Öyleyse şunu düşün. İnsanın ihtiyacı olandan fazlasını elinde tutması kendisi için taş gibidir. Bu yalnız mallar, servet, güç gibi nesnelerden geçerli değil. Merhamet, şefkat, tevazu gibi şeyler için de öyle. Eğer herhangi bir şey insanların istifadesine açıksa ancak istifade edildiği kadar o ağ, şey a olur. O şeyden istifade edilmezse artık o taştır ve gerçekten onu istifadeye konu etmek sizin kullananlar taş yemiş olurlar. Sana yaramıyorsa bırak başkasına yarars. Sana yaramadığı halde sende olan hem senin hem başkasının lehinedir. Taşları yeme. Taşları yemek yasaktır. Tebessüm. Küçük kız hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dostu teşekkür etmediğini hatırladı, hemen bir not yazdı ve yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki her öğlen yemek yediği lokantoda garsonu yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle ama öyle minnettar oldu ki. İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti adamcağızın. Karnını iki günden beri ilk defa doyurduktan sonra bir apartman bodrumundaki odasının yolunu ıslık çalarak tuttu. Öyle neşeliydi ki bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce kocağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı, bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle havlamaya başladı ki önce fakir adam uyandı sonra bütün apartman kalktı. Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp ölümden kurtardılar. Bütün bunların hepsi yalnızca bir tebessümün sonucuydu. Sevgili çocuğum, haydi yeni yılda aşağıdakileri uygula. Göreceksin hayatındaki birçok şey daha iyi olacak. Önce zamanı iyi kullanmayı öğren. Program yap, bunun için öğretmenlerinden ve evdekilerden yardım iste. Akşam yattığında çok şey yaptım bugün diyebilmen için bir işi bitir, ötekine koy. Gününe daima büyük bir gülüş ve günaydınla başla. Teşekkür sözcüğünü kullanmayı, seninle konuşulurken dikkatle ve konuşanın gözlerine bakarak dinlemeyi sakın unutma. Programlı ol, dersini asla yarına bırakma. Kitap okumaya devam et, seni asıl özel yapacak olan o. Kendine, eşyana, arkadaşlarına özen göster. Ev hayatına ufak tefek işlere katıl. Yatağını, olanı topla. Pazar sabah kahvaltı hazırlama gibi. Büyüdüğünü davranışlarınla göster. Arkadaşlarına sevgiyle yaklaş. Çözemediğin konularda büyüklerinin yardımını iste. Yaşadığın ev ortamını, geldiğin okulu, sana verilenleri düşün, ve şanslı bir çocuk olduğuna inan. Senden hepimizin tek isteği, neşeli, çalışkan, sevgi dolu, programlı, başarılı bir çocuk olman. Öğrendiklerini uygulaman ve başkalarını aktarman. Bunu yapabileceğini biliyor ve seni destekliyoruz. Uygula ve sen de hepimize göster. Seni seviyoruz. 5 liraya bir çocuk ne yapar? Emine yine heyecanlı bir şekilde babasını bekliyordu. Babasını ne kadar çok sevdiğini babası dahil hiç kimseye anlatmamıştı. Anlatması da zordu çünkü daha 5 yaşına yeni girmişti. Bu yaşta onun sözlerine kim kulak asardı ki? Fakat bir yolunu bulup babasının kendisine daha çok zaman harcamasını sağlamalıydı. Bir türü televizyondan ve gazete parçalarından daha kıymetli olduğunu babasına kabul ettirememişti. Onlara kızından daha çok zaman ayırıyordu. Babası eve gelir gelmez bütün sevecenliğini toplayarak, ''Babacığım.'' ''Siz bir saatte kaç lira kazanıyorsunuz?'' diye sordu. Babası bu soru karşısında şaşırmakla birlikte bir an önce televizyonda başlayan haber programlarına konsantre olmak için kızını hemen başından sağmalıydı. Bunun için ''Beş lira kızım'' dedi. Emine bu cevapla hemen gitmedi. Biraz daha ısrarlı bir şekilde ''Babacığım bana beş lira verir misin?'' dedi. Babası bu muhabbetin uzamasının kendisine çok şey kaybettireceğini düşünüyordu. Parayı verip Hemen bu işe son noktayı koymalıydı. Fakat kızını da üzmek istemiyordu. Ama 5 lira da çok para. Git kızım, oyuncaklarınla oyna. 5 milyon çok para. Emine odasına çekildi. Babası televizyonunun karşısına hemen geçip haberleri seyretmeye koyuldu. Bu arada Emine'nin odasından ağlama sesi gelmeye başladı. Babası televizyonu kapatıp hemen kızının yanına koştu. Yine düşüp bir yerini mi ağrıtmıştı? Odaya girdiğinde kızını yatağın içerisinde ağlar bir şekilde buldu. Kızını kucağına alıp susturmaya çalıştı. Fakat hıçkırıkları durdurmaya muvaffak olamadı. 2-3 dakika bu şekilde ağlamaya devam etti. Hıçkırık sesleri yavaşlayıp ağlama sesi kesilince babası ''Kızım ne oldu? Nereden düştün? Niçin ağlıyorsun?'' diye sormaya başladı. ''Emine, sen bana 5 milyon lira vermedin. Peki al 5 milyon lira ne yapacaksın?'' Emine bu duruma şahit olan annesi ve babasının kanını durduracak şu güzel cevabı verdi. ''Babacığım, sen bir saatte beş lira kazanıyorsun. Ben bu beş lirayla senin bir saatini satın alacaktım. Ve o bir saatte seninle istediğim bütün oyunları oynayacaktım.'' dedi. ''Mucize. En olmayacak yerde, en olmayacak zamanda, en olmayacak olay her zaman ve her yerde olabilir.'' Seli, küçük kardeşi George hakkında anne ve babasının konuşmalarını duyduğu zaman yalnızca 8 yaşındaydı. Annesi çok hastaydı ve onu kurtarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. George'un yalnızca çok pahalıya mal olacak bir ameliyatla kurtulma şansı vardı fakat bunun için yeterli paraları yoktu. Babasının umutsuz bir biçimde annesine şöyle fısıldadığını duymuştu Seli: ''Yalnızca bir mucize onu kurtarabilir.'' Bu sözleri duyar duymaz usulca kendi odasına yürüdü Seli. Domuz biçimindeki kumbarasını gizlediği yerden çıkartarak içindeki paraları yavaşça yere dökerek saymaya başladı. Yanılgıya düşmemek için tam üç kez saydı kumbaradan çıkardığı bozuk paraları. Sonra hepsini cebine koyarak aceleyle evden çıkıp köşedeki eczaneye gitti. Eczacının dikkatini çekebilmek için büyük bir sabırla bekledi. Eczacı çok yoğundu ve bir adama ilaçlarının nasıl kullanılacağını anlatıyordu. Bu yoğun çalışmanın arasında sekiz yaşındaki bir çocukla ilgilenmeye hiç niyeti yoktu. Ama Seli'yi görünce ''Evet, ne istiyorsun söyle bakalım'' dedi. ''Yalnız biraz acele et, gördüğün gibi beyefendiyle ilgileniyorum'' diyerek yanındaki şık giyimli adamı gösterdi. Seli ''Kardeşim'' dedi. Sessizce yutkunduktan sonra devam etti. ''Kardeşim çok hasta, bir mucize almak istiyorum.'' Ezacı Seli'ye bakarak ''Anlayamadım'' dedi. ''Şey...'' ''Babam onu ancak bir mucize kurtarabilir.'' deyince, ''Bir mucize kaç paradır bayım?'' Eczacı Seli'ye sevgi ve acımayla baktı bu kez. ''Üzgünüm küçük kız, biz burada mucize satmıyoruz. Sana yardımcı olamayacağım.'' dedi. Seli o kadar kolay vazgeçmek istemedi. Eczacının gözlerinin içine bakarak, ''Karşılığını ödemek için param var benim. Bana yalnızca fiyatını söylemeniz yeterli.'' dedi. Bu arada Seli ve eczacının yanında bekleyen iyi giyimli bey Seli'ye dönerek ''Ne türlü bir mucize gerekiyor kardeşin için küçük hanım?'' diye sordu. ''Bilmiyorum'' dedi Seli. Sonra gözlerinden aşağı süzülen yaşları aldırmaksızın devam etti. ''Tek bildiğim o çok hasta ve annem ameliyat olmazsa kurtulamayacağını söyledi. Ailemin de ameliyat için ödeyebilecekleri paraları yok ama babam ''Ona ancak bir mucize kurtulabilir'' deyince... Ben de paramı alıp buraya geldim. Peki ne kadar param var diye sordu iyi giyimli adam. 1 dolar ve 11 sent dedi Seli. Ve dünyadaki tüm param bu. Bu iyi bir şans. Küçük kardeşini kurtarmak için gerekli olan mucize için yeterli bir para dedi iyi giyimli adam. Adam bir eline parayı aldı, öteki eliyle de Seli'nin elini tutarak "Beni yaşadığın yere götürür müsün lütfen?" diye sordu. "Küçük kardeşini ve aileni tanımak istiyorum." dedi. İyi giyimli adam Doktor Carlton Armstrong'du ve George için gerekli olan ameliyatı yapabilecek tanınmış bir cerrahtı. Ameliyat başarıyla sonuçlanmış ve aile hiçbir ödeme yapmamıştı. Hep birlikte mutluluk içinde evlerine döndükleri zaman hala yaşadıkları olayların etkisinde kurtulamamışlardı. Anne, hala inanamıyorum. Bu ameliyat bir mucize. Doğrusu maliyetin ne kadardır merak ediyorum dedi. Seli kendi kendine gülümsedi. O bir mucizenin kaça mal olduğunu çok iyi biliyordu. Tamı tamına 1 dolar ve 11 sent. Vicdanın Sesi Doktor olan Metin Bey, etrafındaki insanlar tarafından çok sevilen, dürüst, çalışkan, akıllı ve çok dindan, dindar bir insandı. Kur'an'ı çok iyi bilir ve Allah'ın söylediklerini harfi harfine yerine getirirdi. Son derece güzel ahlaklı olan Metin Bey, hiçbir zaman sinirlenmez ve üzüntüye kapılmazdı. Her şeyin Allah'ın kontrolünde meydana geldiğini, başına gelen olayların kaderinde olduğunu, Allah'ın insanı bu dünyada imtihan ettiğini ve her zaman en güzel davranışlarda bulunması gerektiğini bilirdi. Daima vicdanının sesini dinlerdi. Bu yüzden vicdanı çok rahat, kalbende çok huzurlu bir insandı. Vicdanına göre hareket etmeyen ve Allah'a karşı suç işleyen insanların yaşantılarını izler, onların çektikleri sıkıntıları, vicdan azabını ve yaptıkları yanlışları görüp ondan ibret alırdı. Metin Bey çok da yardımsever bir insandı. Çok akıllı olduğu için de insanlara yapılabilecek en büyük faydanın onları Allah'ın tavsiyelerine uymaya ve vicdanına göre hareket etmelerini sağlamaya çalışmak olduğunu bildirdi. Bu yüzden de her fırsatta insanlara Allah'ın sözlerini hatırlatır, onlara öğütler verir ve onlara hatalı davranışlarından dolayı da uyarırdı. İşte böyle örnek bir insandı Metin Bey. Metin Bey biricik oğlu Serkan'ın da çok iyi yetişmesi için elinden geleni yapıyordu. Ona her şeyden önce Allah'a karşı olan sorumluluklarını öğretmiş ve onu Kur'an'a göre yaşaması gerektiği konusunda eğitmişti. Metin Bey, Serkan'a ilkokul 3. sınıfa geçtiğinde sınıf geçme hediyesi olarak bilgisayar almıştı. Oğlunun bilgisayarı iyice öğrenmesini istiyor ve bunun için de akşamları için dönünce fırsat o buldukça ona bu eğitime yardımcı oluyordu. bilgisayar hem Serkan'ın aradığı bilgiyi internetten bulup kültürünü arttırmasını sağlayacak hem de ona ödevlerinde yardımcı olacaktı. Ancak Metin Bey'in bilgisayar konusunda çekindiği bir husus vardı. Çocukların bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğünü biliyor ve Serkan'ın bilgisayar oyunlarına dalıp sorumluluklarını yerine getirememesinden ve vaktini boşa geçirmesinden endişe ediyordu. Serkan genelde başarılı ve sorumluluklarını bilen bir çocuk olmasına rağmen gerçekten bazen babasının endişelerini haklı gösterecek davranışlarda bulunabiliyordu. Bilgisayar oyununa daldığı veya internetten kendisine fayda sağlamayacak sitelerde sörf yaparak vaktini boş yere harcadığı zamanlar oluyordu. Metin Bey iki kez Serkan'ı bu yanlış hareketleri yaparken görmüş ve uyarmıştı. Ve bir daha da Serkan'ın vaktini boş şeylerle geçireceğini düşünmüyordu açıkçası. Ancak insanları doğru yoldan ayırıp hep yanlış yollara sürükleyen şeytan, Serkan'ı bir kez daha kandırdı ve onu saatlerce bilgisayarın başında oyun oynattı. Öyle ki babası eve geç gelmesine rağmen vaktin nasıl geçtiğini bile anlamadan saatlerini bilgisayarın başında geçirmişti Serkan. Oysa çok daha faydalı şeyler yapabilir, örneğin kitap okuyabilir, odasını toplayabilir veya televizyonda faydalı bir belgesel izleyebilirdi. Metin Bey, Serkan'ı kendinden geçmiş bir vaziyette bilgisayarın başında oyun oynarken görünce hemen onun bilgisayarını kapattı. Ardından Serkan da aynı hatayı bir daha yapmamasını sağlayan ve onun hayatı boyunca bir daha hiçbir zaman unutmayacağı babasının öğütlerini can kulağıyla dinledi babasının Serkan'a söylediği ve tüm çocuklara örnek olacak sözlerse şunlardır. Bak oğlum, şunu unutma ki benim her zaman senin yanında olmam mümkün değil. Yani sana doğru olanı söyleyecek birini her zaman yanında bulamayabilirsin. Ama sana daima doğruyu söyleyen ve sana yol gösteren bir ses var ki o da senin içindedir. O ses senin vicdanın oğlum. İnsanın içinde iki ses vardır. Biri şeytanın sesi, Diğeri de vicdanının sesi. İçindeki şeytanın sesi, yani kötü ses, seni daima tembelliğe, boş işler yapmaya ve Allah'a karşı gelmeye çağırır. Sakın ona uyma, yoksa zararı uğrarsın. Sen daima vicdanının sesini dinle. Çünkü vicdanının sesi Allah'ın insana ilhamıdır. Vicdanına uymak seni daima en güzele, en doğruya ve en iyiye ulaştıracaktır. Tevazu bir adam doğru olmayan yollardan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra yaptıklarından pişman olur, günahlarından bir nebze olsun arınmak ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için buna Hacı Bektaş ve Veli'nin dergahını kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi de görmektedir. İneği nasıl kazandığını Hacı Bektaş ve Veli'ye uzun uzun anlatır. Adamı dinleyen Hacı Bektaş Veli kararını verir. Uygun değildir, kabul edemeyiz diyerek kurbanı geri çevirir. Çok sıkılan adam ne yapayım ki diye düşünerek Konya'da bulunan Mevlana Celaleddin Rumi'ye gitme kararı alır. Mevlevi dergihına varır ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır. Mevlana adamı dinledikten sonra tereddüt bile etmeden hediyeyi hemen kabul eder. Adam beklemediği bir kabulle şaşkınlık geçirir ve kendinde olmadan... Aynı şeyi Hacı Bektaş-ı Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana'ya bunun sebebini sorar. Mevlana şöyle der. Biz bir karga isek Hacı Bektaş-ı Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam hediyesinin kabul edilmesi sevinciyle geri döner. Şaşkınlığı geçmeyen adam üşenmez, kalkar Hacı Bektaş dergahına gider ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye... Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir daha Cübektacı Veli'ye sorar. Cübektacı Veli de şöyle der: "Bizim gönlümüz bir su bir kintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damla ile bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir." Böylesi tevazu, böylesi incilik, aynı konuda tamamen birbirlerinin tersi davranış sergileyen Böyle insanların hem kendi yaptıklarını hem de muhab yaptıklarını böylese ahenk içinde açıklayabilmeleri, birbirlerini yermek yerine birbirlerini yüceltmeleri nasıl insan olunur'a verdikleri en güzel örnek sanırız. Yaşlı adam ve at. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış.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 Aradan on beş gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki on iki vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. ''Babalık'' demişler. ''Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir sürü atın var.'' ''Karar vermek için yine acele ediyorsunuz'' demiş ihtiyar. ''Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha bir başlangıç.'' Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça ihtiyara dalga geçmemişler ama içlerinden ''Bu herif sahiden gerzek.'' diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış.''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 Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Karar vermek bilgelik gerektirir. Unutmayın. Vazodaki elma hikayesi Konfüçyüz öğrencilerine ders veriyordu. Sınıfı elinde dar, uzun bir vazoyla geldi. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde de bir elma vardı. Elmayı vazonun içine koyduktan sonra vazoyu yere bıraktı ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı alabilir. Öğrencilerden biri atıldı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalıştıkça elma elinden kaydı. Bir de elini vazoya sıkıştırdı ve bağırmaya başladı. ''Elimi çıkaramıyorum.'' Konfüçüs, ''Elmayı sık sık tutmaktan vazgeçmezsen elini çıkaramazsın.'' Öğrenci biraz daha uğraştı, elmayı elinden bırakmak istemiyordu. Ama sonunda mecburen bıraktı, elini vazodan çıkardı. Konfüçüs sordu vazodan çıkarmanın bir yolu var mı? Konfüçyüs, nasıl olacağını göstereyim dedi ve vazoyu ters çevirdi. Elma kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp çıktı. Öğrenciler çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başladılar. Konfüçyüs öğrencilerine elmayı göstererek dedi ki, göründüğü gibi basit değil, bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeye engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Hayatın akışında bazen ulaşmak istediklerinize onları yakalamaya çalışarak değil, onların size gelmelerine izin vererek ulaşabilirsiniz. Bazen en doğrusu olayları kendi akışına bırakıp müdahale etmemektir. Sorunları bakış açınızı değiştirdiğinizde farklı çözümler bulabilirsiniz. Sokrates ve Dostları Ünlü Yunan filozof Sokrates her nasılsa bir ev yaptırmış. Eş dost merak etmiş nasıl bir ev diye. Görünce evi kimse dememiş güzel olmuş diye. Başlamışlar kusur bulmaya. Kimi için beğenmemiş, kızmayın inamamış, kıza layık değil odaları demişler. Kimi cephesine laf etmiş, karşıdan görünüşü çirkinmiş. Hepsinin ortak görüşü de çok darmış bu ev. Kim sağırmış canım bu ev denen kulübeye. Koca filozof Sokrates, ah! ''Keşke bu evin alabileceği kadar gerçek dostum olsa.'' demiş. İyi ve kötü. Yaşlı kızıl kızıldereli reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş. Az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. Onlar dedi, benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilikle kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları. Kuzun burasında, mücadele varsa kazanını da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini daha ekledi. Peki dedi, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge Reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mevlat? Ben... Hangisini daha iyi beslersen? Nahivci ile gemici hikayesi. Nahiv ilmini yani Arapça dilini iyi bilen bir alim gemiye binmiş denize gidiyordu. Yanındaki gemiciye kibirli bir eda ile "Sen nahiv bilir misin?" diye sordu. Tekneci, "Yok beyim, ben cahil bir tekneciyim." diye cevap verdi. Bunun üzerine alim ona, "Ömrünün yarısı boşa gitmiş." dedi. Bir süre sonra denizde şiddetli bir fırtına çıktı, tekne batmak üzereydi. Tekneci Alim'e sordu. Beyim, yüzme bilir misin? Alim, hayır bilmem dedi. Tekneci, o halde gitti ömrünün hepsi. Çünkü tekne batacak. Burada nahiv fayda etmez, mahiv ilmi fayda eder diye karşılık verdi. Aslan'ın payı Aslan, kurt ve tilki üçü bir olmuşlar. Avlanmak üzere ormana girmişlerdi. Akşama kadar bir daha öküzü, bir keçi, bir de tavşan avlayan üç arkadaş avlarını sırtlayarak bir mağaraya getirmişler, sofraya oturmuşlardı. Aslan kurda dönerek gel bakalım aziz dostum. Şu hayvanları paylaştır da karnımızı doyuralım emrini verdi. Kurt ezile büzüle avı şöyle paylaştırdı. Ey Ulu Sultanım, şu dağ öküzü senin payın. O büyük. Sen de büyük ve çeviksin. İzin verirseniz yaban keçisi de benim olsun. Tilki kardeş de tavşanı sever. Şu semiz tavşan da onun olsun.'' Paylaşıma kızdı. ''Sen kim oluyorsun budala? Unutma ki ormanlar şahı aslanın huzurundasın. Ben varken paylaşımda sana söz düşer mi?'' diyerek bir pençede zavallı kurdu yere serdi. Durumu gören tilki korkudan titriyordu. ''Aslan bu sefer ona döndü. Ne bakıyorsun öyle?'' Haydi sen payet şu avları. Tilki başına gelecekleri bildiğinden kuru korkuyla Ey büyük sultanım! hayetmek haddim değil ama söyleyeyim. Bu tavşan sizin sabah kahvaltınız. Keçi öğle yemeğiniz için nefis bir yahni olur. Öküzü de akşam yersiniz. Aslan bu paylaşımdan çok hoşlanıp tilkiye sordu. Bu kadar adaletli paylaşımı nereden öğrendin dostum? Tilki boynunu bükerek yerde cansız yatan kurda bir göz attı. Aslan'a, şu haddini bilmez kurdun halinden diye yanıt verdi. Bunun üzerine aslan, sen bizim aşkımıza kendi bayından vazgeçtin. Üçü de senin olsun, üçünü de al götür dedi. Tilki de, aslan bana kurttan sonra teklif etti. Bunu pay et diye. Önce bana teklif etseydi ondan canımı kurtarabilir miydim diyerek içinden yüzlerce kez şükretti. Alınacak ders. Akıllı o kişidir ki dostlarının başına gelenlerden ders alır. Eğer ululanmayı bırakmaz, ders almazsa onun azgınlığından başkaları ders alır. Mesnevi Mevlana Eyazın yazın sınavı Padişah bir gün divana girdiğinde ülkenin ileri gelenlerinin hepsinin toplanmış olduğunu gördü. Kuşağın arasından bir mücevher çıkararak vezirine uzattı ve dedi ki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 Padişah da her birine ağır giysiler verdi, bağışlarda bulundu. Bir köşede bekleyen Eyaz kalmıştı yalnızca. Padişah mücevheri ona da uzatarak dedi ki, ''Ey Eyaz, söyle bakalım, bu parlaklıkta, bu güzellikte olan bir mücevherin değeri nedir? Söyleyebileceğimden de fazladır padişahım.'' deyince, ''Haydi öyleyse, kır bakalım onu.'' dedi padişah.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 ''Ey bağışlamayı sandığına almış, kendine mal edinmiş kişi, bağışla, sen iyilikte en ileri gidensin.'' ''Ben kim oluyorum da bağışla diyeyim?'' ''Ey padişahım, suçlu benim, bağışla, bağışla.'' Mesnevi Mevlana Nasihatler Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme. Haksız olduğun bir meselede haklı olduğuna kendini yandırmaya çalışma. İnsanların kusurlarını gözünde büyütme. Arkadaş, dost, meslektaş ve yakınlarının kabahatlerini değil, meziyetlerini görmeye çalış. Kusurlarını ararsan, onlar da sende arar ve senin bulduğundan fazlasını bulurlar. Ara bulucu ol. Ara bozucu olma. İyilik yapmak için fırsat gözle. Bulamazsan icadet. Zira kula hizmet, Hakkı hürmet ve ibadettir. Kendinden evvel başkalarını düşünmek seviyesine Ermeni çok isterim. Bu olmazsa kendin kadar, bu da olmazsa kendine yakın düşünmek de bir nimettir. Kararlarında aceleci olma. Hükümlerini teenni ve basiretle vermek bahtiyarlıktır. Gayili ve kararlı adam ol. Gelgeç tabiatların ideallerine eriştikleri görülmemiştir. Onun için azimli ve sebatkar ol ki tuttuğunu koparasın. Herhangi bir meseleyi huşunetle değil, sükûnet ve hoşlukla halletmeye adet et. Onun için Resulullah Efendimiz, Allah güzeldir, güzeli sever buyurmuşlardır. Sakin, mülayim ve hesapla konuş. Ağır, kırıcı ve geri dönülmez sözden çekin. Vakarlı ve hasi haysiyetli ol fakat alıngan olma. Öfke gelir göz kızartır, öfke gider yüz kızartır diyen ne doğru söylemiştir? Onun için sonradan pişmanlık verecek sözden ve hakaretten şiddetle kaçın. Büyüğe küçüğe saygılı ol, hürmet et ki hürmet göresin, Latifelerin latif olsun. Kalp Allah'ın nazargahıdır, kırmaktan şiddetle sakın. Bil ki para gaye değil vasıtadır. Eline bu vasıta bol bol geçtiği takdirde onu hayırlı işlerde kullan. Sabırlı ve hazımlı ol. Allah şikayeti sevmez. Daima şükret, güçlükleri kolayından al, rahat edersin. Evlatlarının bedenleri kadar ruhlarını da besle. Onlar sana hakkın emanetidir. Bu emaneti kurda kuşa kaptırmamaya dikkat et. Anana, babana, kardeşine, Hasılı bütün ailene muti, sadık ve yardımcı ol. Cenab-ı Resulullah, cennet anıların ayakları altındadır buyurmuştur. Cenneti yalnız ahiret âleminde aramak, akıllı insanın karı değildir. Dünyada da cennet vardır. Bu, huzur ve kalp cennetine girmeye çalış. Sana korku, ümit veya herhangi bir menfaatle bağlanan dünya dostlarına güvenme. Hak namına garazsız, İvasız dostluğuna arz etmiş olanlarıysa, kusurları olsa da bağrına bas. Onlardan kopup ayrılma. Ve kendi kendine, benim kusurlarım onlarınkinden çoktur diyerek hoş gör. İnsanlar kendi hayatları binasının mi mimarıdırlar. Bu binayı kurmak hususunda gösterecekleri ustalık veya acemilik onları mesut veya bedbah eyler. Gayret et ki... Hayatını kurarken sana saadet ve huzur getirecek, iyilik, güzellik, hak, hakikat ve fazilet malzemesini kullanmak hünerini gösteresin. Allah yardımcın olsun.